Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hz. Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birleri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamberi açar. İslam Peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak Hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzetle kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur.